وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala şefi'i zhunubina Muhammed Sallu ala seyyidina ve seyyidil enbiya Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihinesse'in Kava'et fit tekfir kitabında Geçen hafta Kurallardan ilk birinci kurala başladıydık O kuralda neydi? El-Kufru'l-Ammu La-Yesselzimu Daiman Umumi tekfir her zaman muayen tekfiri gerektirmez dediydik ve buna misaller verdiydik. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içkiyi ve içkiyi satanı içkiyi sıkanı içkiyi içeni, içkiyi taşıyanı içkiyi ikram edeni birine birine e, sunanı hep lanetlemesine rağmen sahabeden Himar adındaki, Himar lakabındaki Abdullah adındaki sahabeye celde vurduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi güldüren bir şahıstı. Buna içkiden dolayı celde vurduğunda sahabenin birisi ey Allah'ım ona lanet et ne kadar da çok içki içiyor dediğinde aleyhissalatü vesselamın ona lanet etmeyin vallahi ben ondan Allah ve Resulü'nün sevmesinden başka bir yönünü bilmiyorum dediydi. Ve yine aleyhissalatü vesselam mudminul hamri ke abidi sen, alkolik bir kişi putperest gibidir buyurmasına rağmen ee, bu umumi ifadesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şahısa taksis etmemişti. Ve yine aleyhissalatu vesselam içki içmiş birine yine celde vurduğunda ee, sahabeden bazı ona dedi ki ahzakallah, Allah seni rezil etsin dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki la tekulu hakeza la tu'inu aleyhi şeytan öyle demin şeytana ''Onun aleyhine yardımcı olmuş olursunuz, şeytana yardım etmeyin, onun aleyhine şeytana lanet et, yardımcı olmayın.'' dedi. ''Şeytana o adamın aleyhine yardımcı olmuş olursunuz, sakın böyle yapmayın, şeytana yardım etmeyin.'' dedi. Yani bu şahısa da özel olarak lanet ifadesini aleyhissalatü kullanmadığı gibi, o şahısa kötü konuşulmasını istememiştir. Hatta dedi ki Allahümme gfillehu, Allahümme merhamuhu deyin ona. Ey Allahım onu bağışla, Allahümme onu merhamet et deyin dedi. Ve yine Hatib bin Ebi Belta'nın kıssasında olduğu gibi Müslümanların aleyhine kafirlere velayet, küfür olmakla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatib bin Ebi Belta'yı Tekfir etmeymiş hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın e, müsaade et ben onu öldüreyim demesine karşılık aleyhissalatu vesselam ne dediydi? لَعَلَّ اللّٰهِ طَلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ عَمَلُوا مَا شِئْتُونَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Allah Bedir halkına mutteli olmuştur ne isterseniz yapın artık ben sizi mağfiret ettim dediğinden dolayı o Hatıb-i özel bir konumu olduğundan onu olmadıydı, e, muayyen tekfire dahil edilmediydi ve yine Kudame bin Maz'un ve arkadaşları Şam'da içki içerken maide 93'ü yanlış anlamaları vardı ve içkiyi helal saydılardı, normalde içkiyi helal saymak insanı kafir yapar. Ancak bunlar ayeti yanlış anladıklarından dolayı ayeti kerime Uhud'da şehit olmuş olan Müslümanlar o zamanlar içki içen insanlardı. Çünkü o zaman daha içkinin yasağı gelmediydi Uhud'da ayet Kerime onlarla ilgiliydi. Yani onlar içki içip ölmüş olabilirler. Allahü Teala onlar iman ettiyse, salih amel işledilerse ve takva ehliyse Allah onları için bir günah yazmayacaktır. Yani geçmişte işlenilenler için bir günah yazmayacaktır demişti. ayet kermi sebebin üzül üzülü buydu. Ama Guda bin Mazvan ve arkadaşları bu ayet-i Kerime'yi yanlış anlayarak ne yaptılardı? İçkiyi helal kabul etmişlerdi. Hazreti Ömer bunu öldürmek e, istediydi. Ancak Hazreti Ali'nin teklifiyle e, dedi ki ey emir al-muminin sakın bunları öldürme. Onları tevbe davet et. Tevbe ederlerse o zaman bunları 80 celde vurursun. Ama tevbe etmezlerse o zaman dersin ki Allah'ın izin vermediği hususlarda bunlar şeriat kanunu koymuşlardır. Allah'ın haram dediğini bunlar helal demiştir. O zaman bunları öldürürsün. Demişti emir müminin ne böyle diye Hazreti Ali ve Hazreti Ömer de o zaman onun teklifini değerlendirdi ve onlar da tevbe ettilerdi. Evet ve bizim <gülüyor> ha, bir tane daha misal vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içki hediye eden bir sahabe vardı. Niye? Helal gördüğünden bunu hediye ettirdi ama o zaman o sahabe... Yeni İslam üzere olduğundan bunun haram olduğunu bilmiyordu. Aleyhissalatü vesselam ona dedi ki sen bilmiyor musun bu haramdır. Bunun üzerine de e, o şahıs yanındaki arkadaşına bir şeyler fısıldadı. Aleyhissalatü vesselam da ona sordu fısıldadığın şey neydi dedi. O da dedi ki ya, Resul ya Resulallah dedim ki satsın bari. O da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de inne lladhi harrama şurbaha harrama içilmesini haram kılan Allah satılmasını da haram kılmıştır dediydi ve ondan sonra o içki e, şeyini e, tulumunun ağzını açıp sokağa döktüydü hepsini boşalttıydı. Dolayısıyla normalde bu şahısa ilk etapta baktığımız zaman uygulanması gereken adıma kafir denmesi. Niye? Çünkü içkiyi helal kabul ederek hediye ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ama bilmemiş olması ondan sonra satışının da haram olmasını bilmemesi onu mazur kıldı ve aleyhissalatü vesselam da onu muayyen olarak tekfir etmedi. Veya da sen bu konuda da günah da girdin de demedim. Evet. En son kalmış olduğumuz e, hadiste ki onu az okuduk ama açıklamasını bıraktıydık. Onunla ilgili alimlerin bazı e, açıklamalarını da buraya aldık. Onları da inşallah bugün işleyeceğiz. O da nedir? İşte e, kül hadisi dedik. E, hadis-i şerif şöyledir. E, Sahih Müslim'de geçiyor. Birçok e, yerlerde de geçiyor. Mesela Müsredi Ahmet ibn de geçiyor racul lem ya'mal haseneten qatt li ahlihi adamun biri hiç hasene işlemiyor diyor ki idza mat tafhariquh öldüğü zaman yakın diyor yani beni yakın diye söylüyor Sın madruni nsfahu fil barri wa nsfahu yarısını karaya yarısını da külümün yarısını da denize serpin dediydi fa vallahi in qadara Allahu alayhi le yuadhibannahu azaban la yuadhibuhu ahadan min al alemin era allah celle celaluhu ona kudret yetirirse ona öyle bir azap verecek ki hiçbir kimseye vermemiş olduğu, alemden hiçbir kimseye vermemiş olduğu azabı ona verecek. O bedene verecek diyor yani bana verecek diyor. Falan mamata racul fa'aluma amaruhum o adam ölünce dediklerini, o adamın dediğini yaptılar ve Allahu Teala karaya emretti. ne kadar o adamın külü varsa toplandı. ve denize de emretti ve denizde topladığı ne kadar külü varsa ve onu dirildi. Fıma kâlili mefaalti hada sonra Allahü Teala onu dirilttikten sonra sordu, ey kulum niye böyle yaptın? Yani beni yakında serpin yarımı karaya yarıyı denize. O da diyor ki, ya Rabbi alim ya Rabbi senin korkundan bunu yaptık sen de bunu daha iyi biliyorsun. dediydim Şimdi bu hadis-i şerifin dedik ya farklı rivayetleri var. Mesela e ee, Ahmed ibn Hanbel'deki rivayetinde şu ifade var. Enna raculen ya'mal min el hayri şey'en kattu illa Bu adam tevhidin dışında yaptığı bir hayır yoktu. Tevhidin dışında yaptığı bir hayır yok. Tevhidin dışında yaptığı bir hayır olmayınca tevhid insanı ahirette kurtarır. Falamma hazaratul o şekilde devam ediyor. Ee, bu hadis-i şerifin açıklamasında yani ilk etapta hadise baktığımızda nasıl anlaşılıyor? Adam sanki öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. allah Teala'nın o noktada kudreti yokmuş gibi anlamlara geliyor sanki. Ee, ama dediğimiz gibi hadis-i şerifin başka rivayet türlerine baktığımızda ve hadis şerh edenlerin açıklamalarına baktığımızda zaman mesele ne oluyor? Biraz daha netleşiyor. <gülüyor> ee, İmam Nebevi diyor ki, bu hadisine açıklamasında, "ve la yikhulduf fi al-nari ahdun" (mato al ve bu bir kavga. Bu bir kavga. Bu bir kavga. Bu bir kavga. Bu bir kavga. Bu bir kavga. Bu bir kavga. Bu Cehennemde belki biraz durur ama o cehennemde ebedi olarak kalmaz tevhid-i üzeri ölen. وَهَذِي قَاِدَتُمْ مُتَّفُقُنْ عَلَيْهَ عَنْدَ اَلِسُنَّ Bu ehl sünnet katında ittifak edilmiş bir kuraldır. Şimdi bu adam ilk etapta baktığımız zaman sözü küfür ve çocuklarına da bunu tavsiye ediyor. Diyor ki ben öldüğüm zaman beni yakın, külümün yarısını denize yarısını karaya serpin. Ama bu şahıs muayyen olarak tekfir edilmedi. Niye? Çünkü ortada bir cehalet var. Cehalet manevi vardı. Bundan dolayı ve onu buna sevk eden meselede Allah korkusu idi. Allah korkusu kafir de olmaz. Allah korkusu bu şahısta olduğundan dolayı Allah Celle Cahe ne yapmıştır? bunun hatasını fakallahu li zalike bundan dolayı bunun hatasını kusurunu affetmiştir. İbnü Taymiye rahimeullah fetava kitabının 3. cildi 231. sayfada şu ifadeyi kullanır. Ve tekfiru minel Tekfir demek tehdit etmektendir Yani birini tekfir etmek o adamı tehdit etme yerine geçer. فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ الْقَوْلُ تَكْوِبًا لِمَا قَالَهُ الْرَسُولِ Bazen olur ki söz Rasulullah'ın dediğini yalanlamı olur. Halkaya giriyorsunuz Murat. Murat, iyisin halka. Rasulan dediğini tekzip etme olsa bile, lakin kadikonu rjulu hadise ahdim bir İslam. Ama adam olur ki yeni Müslüman olmuş olabilir. Evneşe bir badiyetin, bayıdetin veya da İslam ortamından çok uzak bir yerde e, Müslüman olarak büyümüş olabilir. Vamethlu haza la yakfuru bi ma hatta Bu gibi insanlar inkar etmiş olduğu şeyden dolayı. Iı, kafir olmazlar, ta ki ona hüccet sunuluncaya kadar, ta ki ona hüccet sunulunca kadar. O kadiykonun rjulu layis ma'utilken nusus avu semya ha valem tethbutünde. Adam olabilir ki bu nasları duymamış olabilir veya da duymuştur ama valem tethbutünde bu. Ama o nas onun içinde tam e, sabit yer etme bir şey olabilir. Avu araza ha muaridun akar veyahut o adamın yanında bazı çelişkiler olmuş olabilir yani mesela o adam o hadisi yalanlıyor ama karşılığında bir başka ayet veya bir hadis gördü ona daha çok meyillendi içinde tevili gerektiren böyle bir engel bir çelişki oluştuysa bu adamda ne olmaz tekfir etmez o imkanı muhtiyen adam hata etse bile tekfir edilmez fehazâ racülün şüphe fi kudretilla işte bu hadiste zikredilen bu şahıs diyor İbn Temiye Allah'ın kudretinde şüphe etmiştir. Bu fi iadeti Allah Teala onu tekrar diriltmesinde iza yani insanlar bir araya toplandığında onu tekrar diriltmesinden Şüphe etmiştir. Beli etkide enle oluyorat. Hatta itikad etmiştir ki o adam tekrar diriltilmeyecek. Böyle itikad etmiştir. O hada kufrun bitti fakil müslüminin bu Müslümanların icmayle küfürdür. Lakin kene cahilden la yağlı muzalik. Bu adam cahildi bunu bilmiyordu. وَكَانَ مُؤْمِنَنْ يَخَافُ Allah Bu mümin bir kişiydi. Allah'tan korkuyordu. ya اللّٰهِ Allah عَقَبَ Allah-u Teala onun cezalandırmasından korkuyordu. فَغَفَرَ لَهُ Allah-u Teala bu sebepten dolayı onu ne yaptı? Bağışladı. Niye bunu yaptı ey kulum? حَشَّتُكُ Senden korktuğumdan dolayı ey Rabbi bundan yaptım diyor. Allah-u Teala da onu affediyor. Çünkü korku imanın belirtisidir. Kafirde bir korku olmaz. İbn-i Fasıl kitabında... Ş ifadeyi söyler. insan cehille ile en ma'te en Allahu ve celle yakdiru ala cem'i ramadihi ve Yani bu adam cahildi. Neyden cahildi? Kül küllerinin toplanıp tekrar onun diriltilmesinden cahildi. Ta ki Allah Teala o kudretini ona sundu, gösterdi. O zaman anladı. Fakat ghafaru lahu onu bağışladı li ikrarihi. İkrar ettiğinden dolayı Allah ikrar etti. Allah-u Teala'nın o cem'in ikrar etti o, adamı, o adam ya yaptığı atasını ikrar etti ve havfiyi allah Teala adam korksun ve cehliyi ve cahilliğinden yaptığı ikrar etti. Şimdi burada bakın çok farklı bir açıklama daha var. <gülüyor> ee, Enbiya Suresi 87. ayet-i kerime. Enbiya Suresi 87 ki, Burada Allah Teala Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yunus Aleyhisselam'da da aynı kader ala ifadesi var. Şimdi hadise i şerîh, kader Allahu aleyye, Allah eğer beni toplamaya güçlettirirse" ifadesi var ya, burada bazı alimler demiştir ki, toplama değil de Allah Teala beni daraltmazsa ve beni daraltırsa anlamı vermektir demişlerdir. Mesela Enbiya Suresi 87'de eğer ona kudret anlamı versek bakın Yunus Aleyhisselam'ı e, hani haşa tekfire götürecek ifade Kur'an'da geçiyor ki hala peygamberler böyle şeylerden tamamen münezzeittir. Ve zennuni nun sahibi balık sahibi yani Yunus Aleyhisselam İzzehebe muğazıban hani halkına kızarak çekip gittiydi Fe ne ellen nekdira aleyhi zannetti ki biz onu ııı e, diriltemeyeceğiz. Şimdi felada fi'z karanlıklarda seslendi. El ilahe illa subhanek ey Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Senin 90 sıfatlarından tenzih ediyorum. İnni zalimin. Ee, şüphesiz ben zalimlerden oldum. Şimdi buradaki ayeti kerime Allah Teala'nın kudreti yetmez. Anlamı verirsek bu yine küfür olacak bakın. Yunus zannetti ki biz ona asla kudret yetiremeyeceğiz şimdi öteki adamın durumu daha da farklı o adam şüphe ediyor Yunus Aleyhisselam'ın buradaki ayete baktığımız zaman Yunus Aleyhisselam sanki len kelimesi Arapçada tekidinefi istikbal anlamı vardır yani gelecekte olan bir şey kesinlikle olamaz manası verilir şimdi o zaman buradaki ayet-i kerimin anlamı nedir? Fazla fadhanna Yunus zannetti ki biz onu sıkıştırmayacağız kesinlikle sıkıştırmayacağız daraltmayacağız zannetti Yine bu ayet-i aynı anlama gelen fecir suresinde de var Fe insan rabbi rizqahu Allah kulunu imtihan edip kulun rızkını daralttığı zaman Yine aynı anlam var. Kadra Kulun rızkını daralttığı zaman fekulu rabbi anen. Kul o zaman der ki Rabbim bana kötü davrandı der. Yani kulda öyle bir şey vardı. Kula Allah ikram ettiği zaman der ki Allahu Teala bana nimet verdi. Ne güzel cömert Allah. Böyle beni düşündü gibi böyle bir farklı havaya girer diyor. Ama kulun rızkını daralttığı zaman kul der ki Rabbim bana kötü davrandı diye devam ediyor. Şimdi orada da o anlamdadır. Orada da kader ala daraltmak anlamındadır. Yani bunlar alimler ne yapmışlardır? Bu gibi yerlerde ayetle hadis çakışıyor gibi gözüktüğü yerlerde her zaman cem'i tercih etmişlerdir. Birinden birin birindense birini atmamışlardır. Ayetten sebep hadisi sebep, ayeti atmamışlardır. O ayet hadis çeliştiği zaman mutlaka alimler ne yapmışlardı veyahut hadis hadisle hadis çeki, e, e, çatıştığı zaman mutlaka onun cem'i yolunu bir kılma yoluna gitmişlerdir. Ya burada da alimler demişlerdir ki bakın bu ayet-i de de eğer biz bu ayete kudret anlamı verirsek kader alaya kudret manası verirsek o zaman Yunus Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğu da Allah'ın hiçbir şekilde bize kudreti yetmeyecek Anlamı olur ki bu ifade küfürdür. Ki peygamberler dediğimiz gibi bunlar masumdur. O zaman burada neyi? Yunus zannetti ki biz onu sıkıştırmayacağız. Asla sıkıştırmayacağız. O zaman hemen balığın karnındayken Allah'a dua ettim. Evet. Şimdi bir de yine şeyde geçen, Nevi'nin şerhinde şu ifadeler var. İhtalafel ulema fî tevîle hâzâl hadîf. taifetun la lâ hamlu hâzâ alâ ennehu arâde nefî kudretillâh. Bu hadisi diyor, bu hadisi alimler ihtilaf etmişlerdir diyor. Bu hadiste bu şahsın Allah'ın kudretini nefiyetliğine hamletmek sahih olmaz diyor. Tabii ki bu alimlerin farklı görüşü. mi dediğimiz gibi mesela İbni Teymi'ne diyor bu adam şek etmiştir, şüphe etmiştir. Bu da küfürdür. Ama İmam Nevi diyor ki bu adam diyor burada şüphe etmemiştir. فَاِنَّ شَاكِ فِي قُدْرِةِ لَا تَعَلَى Çünkü diyor Allah'ın kudretinde şüphe eden kafirdir. و قد قال في آخر الحديث حديثا dedi ki innehu inma fa'ala hada min kheshyetillahi ta'ala o bunu Allah korkusundan dolayı yapmıştır. Vel kafiru ta'ala Allah'tan korkmaz ve la yughfaru o da bağışamaz. Kafir de bağışlanmaz. Qala haula fe yekunu lew tuwilan hadu huna ma'na işte bu da i̇mam Nevi de aynı manayı alıyor. Daraltmak, sıkıştırmak anlamını alıyor buradaki hadis-en. قال الله تعالى فقدّر عليه رزقه أحد الأقوال في قوله تعالى فظننا ألا نقدر عليه وقال Bu demin anlatmış olduğumuz meseleler yine e, İmam-ı Nevi aynısını alıyor. بل قالوا في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف بحيث وتدبر ما insan sekaratül mevt halindeyken diyor aklı başından gider ne dediğini de bilmez ölüm dehşetinden dolayı bu adam hiçbir hayır yapmadığından dolayı Allah Celle Celaluhu onu ahirette azaplandırmasın adeta dünyada o kendi kendini azaplandırsın diye bunu yapmıştır anlaşıldı mı hiçbir hasene yapmadığından hiçbir hayır yapmadığından evet çocuklar ses yapın. Onlar bir, bir dışarı şey yapmıyor. Ya. Evet, hiçbir hayır yapmadığından, hiçbir hasle yapmadığından korkuyor. Dünyadayken diyor ben en iyisi kendi kendime azabım ver Allah bana ahirette azap vermesin gibi böyle bir anlamda veriyor İmam Nevvi. Yani ve bir de Sekerat Mevtânın anında söylemiştir. Akıl başından gitmiştir. Ölüm sarhoşu anda insan dediğinden de o haldeyken muahaza edilmez diyor. Bu da böyle bir açıklama yapmıştır. Hüccetullah el da e, şu ifade geçiyor. Fe hada er-racul istayqana bi muttasifun bil bu adam Allah'ın kudretinin tam olduğuna inanmıştır. Lakinel kudrete inne mahiye minel mumkinat. Ama o ne zannediyordu? Allah Teala'nın kudreti öldükten sonra diriltmede mümkün olanlardadır. Mümteni olanlarda değildir. Mümteni ne demek? Yani olması mümkün olmayan şeyleri Allah yapamaz gibi düşünüyordu. Yani biz normal insan öldüğü zaman dirilir. Ama bir insan küle olduktan sonra Allahu Teala onu diriltemez diye düşünüyordu. Tamam mı? Ve kanı ve Yani, kül olmuş bir insan yarısı denize, yarısı karaya atılmış bir insanı e, toplanılması mümkün değildir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bu hususaki kudretinde e, ne yapmıştır, şüphe etmiştir ve bundan dolayı da kafir sayılmamıştır diyor. Bununla ilgili alimlerin birkaç açıklamasını da yapmış olduk. Ala hal, yani bu adamın hali nedir? Bu adamın hali cehaletinin olması ama bağışlanmasının sebebi nedir? Cehaletiyle beraber e, mümin sayılmasını sevdiyelim diyelim. Allah korkusunun olması e, ve bir de e, İmam-ı buradaki açıklaması da nedir? E, diyor ki bu insan kendisinde böyle bir e, şey vardı, iman vardı bunun ama onun e, korkmuş olduğu mesele ölüm dehşeti onu bastırdığından Sekiratul Mevtan'de böyle yapmış olduğu farklı bir ifadedir. O andaki insan o halinden de insan muahaza edilmez diyor. Evet. Şimdi gelelim bir de ne var? Zatü envat meselesi var. Bu da çok insanlar arasında tartışılan mesele olur. Zatü envat meselesi de nedir? Bakın şuna bakalım şimdi. Vakkadirleyfi'den rivayet ediliyor bu. Hadis-i Şerif Tirmiz'de geçiyor bu vakid el-le sidan خرجنا مع رسوله صلى الله عليه biz Resulullah sallallahu aleyhi ve ile Huneyn'e gittik. Ve biz hadis uahd bi kufr biz küfürden daha yeni çıktıydık. Cahiliye döneminden yeni çıktık. İslam'a yeni girdik ki bu hadis en önemli nokta burası. Ve kanu eslemu yevm fethi bunlar Mekke fethetinde Müslüman oluydu. قال bir بشجره بس biz dedi ki ey allah'ın resul bizim için de zatu anvat yap nasıl ki bunların zatu anvatı varsa bu buradaki insanlar nasıl zatu anvatı varsa müşriklerin bize de öyle zatı envat yap. Nedir bu zatı anvat? Wakân el-kufâr sidratun kafirlerin ağacı vardı. Ya kufun etrafında dolanırlar o ağacın etrafında. Uyânlîkûne biyâ esli ve silahlarını o ağaca bağlarlardı. Yani o ağacı kutsarlardı. Sahabede ne diyor? Ya Rasulallah, sen de bize bunlar gibi bir şey yap. Yani bizim de böyle bir ağacımız olsun ve da böyle bir köşemiz olsun teberrük edeceğimiz kutsuyacağımız onun etrafında dolanalım ne bileyim elbiselerimizi oraya koyalım vesaire kılıçlarımız oraya koyalım gibi böyle bir teklif yapıyorlar yedönene zaten vat ona zaten vat diyorlardı falan makul ne derken sen biz bunu Peygamber Efendimiz'e deyince, Peygamber Efendimiz te te tepki verdi onlara dedi ki Allahu Ekber kul tum vel diye nefsibi yedi kema qalat binu İsrail el Musa allah Akbar, siz ne yapıyorsunuz siz nefsim kendi elinde olan Allah'a yemin olsun ki Beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi bir şey yapıyorsunuz ne, ne dediler İceallena ilahen kemalum alihe Beni İsrail Musa aleyhisselamla beraber iman eden topluluklar olduktan sonra baktılar ki Firavun ve adamlarının yanında ne vardı putlar vardı dedi ki ey Musa sen de bizim için bir takım putlar yap o şey geçtikten sonra, Kızıldeniz'i geçtikten sonra oradaki insanları da gördülerdi. Evet. Oradaki insanların kendilerini yapmış oldukları bir takım ilahları vardı. O kadar sıkıntıyı atlatmış insanlar. Firavundan kaçmış, Mus Firavun'un e tehditlerine rağmen Musa Aleyhisselam'la beraber olmayı göz önüne almış o insanlar ve Allah-u Teala'nın kudretini daha yeni görmüş. 12 bölük halinde deniz 12'ye bölünmüş kub bir yer almışsa 12 kabile geçsin diye denizden ee, onlar geçiyor kurtuluyor firavun ve askerleri orada boğuluyor geçtikten sonra bir topluluklar yürür onlar orada put yapıyor putları var onlara taptıkları diyor e, Musa aleyhisselam da diyor ki aliye <gülüyor> Ey Musa sen e, bunların ilah olduğu gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam da onlara dedi ki siz ne kadar cahil topluluklarsınız. Şimdi aynen Peygamber Efendimiz de diyor ki de onların yaptığı teklif gibi bana bir teklif yapıyorsunuz. Yani tapacağımız bir takım putlar olsun gibi bir teklifte bulunuyorsunuz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz elbette ki sizden öncekinlerin yoluna gireceksiniz. Şimdi onların bu sözü küfür normalde. Yani diyorlar ki işte böyle bir takım ağaçlar yap bize ve aleyhissalatü onların o teklifini neye benzetiyor? Beni İsrail'in ey Musa sen bize ilahlar yap. Bunların ilah olduğu gibi bize de ilahlar yap. Bize de bir ilah yap. Teklifine benzetiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu küfür olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları muayyen olarak tekfir etmedi. Sizin hepinizde kafir olduğunuz, sizi gidip müşrikler, sizi gidip kafirler demedi. Onları mazur gördü. Niye? Çünkü onlar İslam'a yeni girmişlerdi. Bu önemli bir şey. Dedi ki hadis ki o ifade önemli. وَنَحْنُ حَد۪يْفُ bir بِكُفْرِينَ Biz küfürden yeni çıktıydık. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i Eğer bir e, Hazreti Ayşe diyor ki. E, ey Ayşe diyor. E, eğer senin kavmin. Lولا ان قامك حديث وعاد بالاسلام yeni girmiş olmasalardı cel tulil e yani bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkacakları bir kapı yapardım Kabe'ye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmamışlar ama daha sonradan bu yapılmıştır. Abdullah bir Zer zamanında bu yapılmıştır ama sonra da yine o ne olmuştur? Kapatılmıştır. Yani aleyhissalatü vesselam bazı şeylerin fitne olacağı korkusundan dolayı yapmamıştır. Yani normal bir şeyi yapmak istemiştir ama insanların böyle bir şey yapması belki onları yeni Müslüman olmuş insanlara İslam'dan dönme sebebi olur diye aleyhissalatü vesselam yanaşmamıştır. Bu hadis-i şerifte de önemli olan nedir? Onların İslam'a... Yeni girmiş olmasıdır. Çok bir talim miyim o vesselam onları o anda öğretiyor. Bu onları da engelliyor. Bir daha böyle söz söylemesinler diye. Şeyh Muhammed bin Abdül diyor ki: "Vanaḥnu hudūth wa ahdin bi Bu insanların şu sözü vardır: "Biz küfürden yeni çıkmıştık. İşte bun, yani küfürden yeni çıkmıştık. Fəviy delilun an-naghirum la yijehaluhāda." Muhammed bin Abdullah diyor ki başka insanlar böyle bir söz söylese bu sözden dolayı cahil kabul edilmez. Bu enel min fi min Yani çünkü diyor, batıl bir ortamdan yeni İslama gelmiş, yeni Hakka gelmiş bir insanda kalbinde bir takım o adetlerden kalıntıların olması normaldir diyor. Bunlar olabilir. Bundan dolayı insanlar ilk zamanlarında mazur görülürler. Bakalım Şeyh Muhammed Hamdil Fakih, Leysma Talibu Onların bu işi. Ee, şirki asgar değildir bunların bu isteği şirki ekberdir eğer şirki asgar olsaydı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara demezdi ki sizin bu isteğiniz beni İsrail'in musa aleyhisselamdan işte bunların ilahı olduğu gibi bize de bir ilah yap demeye benzetmezdi ee, ve yemin etti nefsim kendi de olan Allah'a yemin olsun ki sizin bu dediğiniz e, beni İsrail'in arusu gibidir dolayısıyla bu nedir? Şirket Ekber'dir. ama tekfir edilme sebebi İslam'a yeni girmiş olmalarıdır. Ondan sonra yine Ebu İbne Hatim kıssası. Adi İbne Hatim ete den rivayet olunuyor. O diyor, e, ete turasülallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yanına geldim. O fi'unuki salibun min zehab. Boynumda da altından bir haç vardı. Daha Müslüman ama yeni Müslüman. Boynumda da diyor altından bir haç var. Fakat Liybe bana dedi ki: "Ya Adi, itrah Ey Adi, bu boyundaki putu at ben de o putu ben de potaçtım. Fakat Peygamber Efendimizin yanına varınca o yakra o şunu okuyordu. İttehadu ehbarum ve ruhbanum erbabe İşte o e, tövbe suresindeki ayet kerime. Onlar papazlarını, hahamlarını Allah'tan başka rabler edindiler. Ayetini okuyunca bitirince ben de dedim ki diyor işte innelesenabudum ya Resulallah biz onlara ibadet etmiyorduk. Aleyhissalatu vesselam da diyor ki Elesyuharrimuna ma ahalla Allah fe taharrimunuhu e, ma harrama Allah onlar Allah'ın helal kıldığını haram kılmıyorlar mıydı? Size onu haram kabul ediyordunuz. Ve onlar Allah'ın haram kıldığını helal kılıyordu. Size onu helal kabul etmiyor muydunuz? Dedim ki evet. Fethilkiya ibadetim işte bu onların onlara ibadetidir. Onların onlara ibadetidir. Yani burada papazlar haamlar ne yapmış oldu? Şeriat koymuş oldular. Allah'ın kanunlarına alternatif kanunlar koymuş olduklarından dolayı alan haram dediğine helal dediler. Helal dediğine de haram dediler ve onlar da onu o şekilde uygulaya geldiler. İşte halk oldu? Onlara bu şekilde <gülüyor> ibadet etmiş oldum. Şimdi şu geçmiş olan meselelerden çıkartılan dersler nedir? Birincisi hadi bin Hatim Müslüman idi. Kelime-i şehadeti ikrar eden biriydi. Ee, İslam'dan önce kanı heder edilebilecek bir insandı ama onun kanlı koruyan ne oldu? İslam'a girmiş olmasıydı. İkincisi Adi bin Hatim neydi? Önceden Hristiyan idi. Yani küfürden yeni dönmüş idi. Dolayısıyla e, tevhitte olan her bir şeyi bilmekten aciz idi ilk günlerinde. Yani bir insan yeni Müslüman olduğunda her bir meseleyi bilememiş ol böyle. Adam mesela değil, bir Alman yeni geldi içimize. Kelime-i şehadet getirdi. Müslüman oldu. Şimdi biz buna Yarın bir gün bir küfür bir sözünü duysak hemen sen kafir oldun demeyeceğiz. Çünkü o adam hemen dindeki her meseleyi öğrenmez. Değil bize biz de yıllardır Müslümanız. Biz de her gün yeni yeni şeyler öğreniyoruz değil mi? Dolayısıyla ilk girdiği andan itibaren küfür olan bir sözünden dolayı biz ona sen küfre girdin değil. Ama deriz ki bak böyle sözler söyleme. Bu söz kişi İslam dininden çıkartan meselelerdendir. Bunlar çok tehlikeli ifadelerdir gibi ona ne yaparız öğretiriz. Üçüncüsü... <gülüyor> Bisebim ma taqaddama najidu bin şimdi burada şeyden sadır olan Adi bin Hatim'den sadır olan burada iki tane şirk var Birincisi boynundaki put ikincisi de biz onları rabler edilmiyorduk demesi Şimdi onlar halbuki kanun koyan insanlar, Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine de helal diyen insanlar olduğundan dolayı ortada iki tane küfrü var. İki tane küfrü olmasına rağmen yine de nedir? Aleyhissalatü vesselam onu tekfir etmemiştir. Sebebi nedir? Çünkü e, yeni İslam'a girmiş olmasıdır. Saniyen, اولوما ارتدائه اولوما ارتدائه Lisallib, ardından da Kâfir İslam, one adamın Ekber, birincisi diyor Şirkil Ekber olan İslam'a girdikten sonra o iki tane Küfür dedi işte haccı e, Haç onu takmış olması, vesselam diyor ya, boynundaki o putu at demesi ikincisi Allah Teala'nın e, Helal ve Haram kılmada ki hususunu Papazlar ve Hahamların değiştirmiş olduğundan, onlara itaat olduğundan cahil olması. Yani onlara itaat Allah'a ibadettir, onlar Rab edinmektir diye bir meselenin olduğunu bilmiyor. Yani bir insan şunu bilmesi lazım ki Müslüman olan bir insan Allahu Teala'nın helal kıldığını haram kılan, haram kıldığını da helal kılan nedir? Kendisini Rab'lık makamına koymuştur. Ve o şekilde de sözünü icra ettiriyorsa bir toplumda, bir devlette nedir? O insan kendisini Rab edinmiş ve tağut edinmiştir. İlahi beyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklıyor ee, ve onlara da diyor ki <gülüyor> bu onlara ibadet etmektir ve onlara şirktir, şirk koşmaktır ama demedi ki onlara siz küfre girdiniz ve mürtet olduğunuz da dememiştir. Bazen olur ki bir insandan küfür kelimesi hata ile dil sürçmesiyle de e, ne olabilir çıkabilir adamdan öyle bir kasıt olmadığı halde <gülüyor> bu da ne olur mazur sayılır. Abdümalik oradan su getirmeyeceğim bak <gülüyor> muayyen olarak tekfir edilmesini engel olur bununla ilgili hadis-i şerif bakın sahih müslimde geçen şu hadis-i şerif lallahu <gülüyor> eşeddu farhan bitavbeti abdihi hine yetubu ileyhi min ahedikum kane ala rahileti bi ardı felatin fen feletet minhu ve aleyha ta'amuhu ve şerabuhu fe iyese minha Allah Teala çok sevinir. Neye? Kul kendine döndüğü zaman kulun tevbesine çok sevinir. Kimden daha çok sevinir? Şöyle bir adamın sevincinden daha çok sevinir. Adamın birisi bir yola çıkmış çölde iken devesinden inmiş. Devesinin üzerinde yemeği de vardı, içeceği de vardı, yiyeceği de vardı, içeceği de vardı. Devesi kaçtı gitti adamın. Adam Ölüme terk edilmiş gibi dur duruyor o arada. Yani artık ben ölüm bekleyeceğim der gibi duruyor. Fe eta bir ağacın yanına geliyor. Orada fadla caifiz zilla onun gölgesine gölgeleniyor. Kad eysa min rahilati bineyinden ümidini kesmiş. Bineyinden ümidini kesmiş. Fe beyna hu Durum böyleyken İza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha Bir de bakıyor ki devesi adamın geri gelmiş. Bir de adam bakıyor ki devesi geri gelmiş, deverin yularından tutuyor. Sonra çok sevincinden dolayı diyor ki: Allahım ente 'abdi wa ana Ey Allah'ım, sen benim kulumsun. Ben de senin rabbinim diyor. Akta şiddetil şiddet ferah, çok sevincinden dolayı şaşırıyor adam ne diyeceğini. Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbim diyor. Halbuki ne diyecek? Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum diyecek ama çok sevincinden ne diyor? Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbim diyor. Bunu ne diyor? Çok sevindiğinden. İşte allah Teala böyle bir insanın sevilmesinden daha çok sevinir. Neye daha çok sevinir? Kulun tevbesine. Kulun Allah'a tevbe etmesine allah Teala çok sevinir. Bu adamdan daha çok sevinir. O devisini kaybedip daha sonra devisine kavuşan insandan daha çok sevinir. Şimdi hadis-i alacağımız mal ve istişadımız konuyla ilgili olan bölüm nedir? Ee, burada kişi hataen bir ifade kullanıyor ki küfür olan bir ifade. Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyor. Bu söz nedir? Küfürdür. Ama burada ne var? Dil sülçmesi var. Dil sülçmesi olduğundan dolayı bundan insan ne olur? Ee, küfre giren mi girmez? Mesela insan konuşurken, sohbetinde ve, vesaireki şıkkının arasında konuşurken dese ki allah Teala tüm müminleri cehenneme girdirecek, kafirleri de cennete girdirecek mesela. Değil mi? Konuşurken yanıldı, dil sülçtü. Bu söz normal küfür. Ama bu neden oluyor? Kasıt yok burada. Yanlışlıkla allah Teala müminleri cennete girdirecek diyeceği yerde ne dedi? Müminleri cehenneme girdirecek, kafirleri de cennete girdirecek. Dil sürçmesinden dolayı olursa, bundan dolayı ne olmaz? O kişi tekfir edilmez. <gülüyor> Bir hadise ifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne <gülüyor> allah Teala tecavze li'i an ümmetil hata ve nisyane ve allah Teala kullarının hata ile yaptığı şeyi... Unutarak yaptığı şeyi ve ikra altında yaptıkları şeyden onları muaf tutmuştur. Neylerden bir de söyleyelim. allah Teala kulların hata ile yaptığı şeyi, unutarak yaptığı şeyi ve zorlanarak yaptıkları yanlışlıkları, zorlanarak yaptıkları küfür olsun ne olursa. Hepsinden ne yapmıştır? Feragat etmiştir. Yani allah Teala ondan dolayı kullarını mesut tutmayacak hata ile yaptığından, unutarak yaptığından ve zorlanarak yaptığı şeyden dolayı Allah Teala kullarını e, mesul tutmayacaktır. Ve yine bunun gibidir. Ney? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriften buyuruyor. "Men ta'arrafen ev kahinan fessaddaka bima yekul fekatka rabbima unzile ala Muhammed." Kim bir kahine giderse Gelecekten haber verecek bir adamın yanına giderse, gelecekten haber veren birinin yanına giderse o Muhammed'e indirilen kitabı inkar etmiş olur. Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor. Yani hadise baktığımız zaman kafir olur anlamı. Ama biz bunu önceden işledik değil mi? Buradaki küfür neydi? Küfür asgar olan küfürdü. Bunu işledik. Ama bakın yine aynı meseleyle ilgili bir hadis-i söyleyeceğiz. Mu'aviyetü bin Hakim hakem den rivayet olunuyor. O diyor ki: "Ya Resulullah, inna qaumun hadisu ahdin bi cahiliyetin." Ya Resulullah, biz cahiliye döneminde olan bir kavimdik. Yani yeni cahiliyeden çıkmış bir topluluğuz. Allah bize isamı nasip ettiği bizden bazıları var ki kahinlere gidiyor. Ne dersin? Aleyhissalatu vesselam tek kelime diyor ki: "Onlara gitmeyin. Falat tihin." Onlara gitmeyin. Demiyor ki gidersen kafir olur veya onlar gittiğinden dolayı onlar kafir olmuştur, Muhammed'e indirilen şeriatı inkar etmiştir, kafirlerdir vesaire. Ama biz bunun açıklamasında ne dedik? Bu dedik ki küfür asardır ama hakikaten bir insan kahinlerin e, gelecekten haberi olduğunu mutlak olarak bilirse ve böyle bir şeye inanırsa de dedik bu küfre ekber zımnına girer. Ama normalde ne bileyim cinler vasıtasıyla vesaire bir tür tecrübeleriyle adam bildiğine inanırsa bu küfre asardır. Ama normalde bakın burada ne var? Aleyhisselatü Vesselam. Yine bu hadis-i herif de çok önemli. Altı çizilecek mesele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? E, Peygamber Efendimiz'e soru nasıl? Ya Resulallah biz cahiliyeden yeni çıkmış bir toplumuz. Bizden kahinlere gider. Allah bize İslam verdi. İçimizden bazıları var daha kahinlere gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki kahinlere gitme. Aleyhisselatü Vesselam o genel hükmünü o muayyen olarak o şahıs üzerine uygulamamıştır. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, yanına gelip sahabenin secde etmesi mesela. Evet. Bin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, secde etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve de ne dedi? Secde dedi bir ibadettir. Secde Allah'tan başkasına yapılmaz. Eğer ben bir insana bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini Emrederdim. Ve yine bir de sahabenin bir sözü. wa veşi'te. Allah ve sen dilersen. Allah ve sen dilersen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki. Ece'alteni lillahi neden? Sen beni Allah'a eş mi koşuyorsun? Bel Allahu vahde. De ki sadece Allah dilerse de. Sadece Allah dilerse diyeceksin. Bu söz normalde küfür ve şirktir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi tekfir etmemiştir. Çünkü bu sahabe böyle bir sözün şirk ifadesinin içerisine girdiğini bilmediğinden dolayı Evet burada da yeni bir başlık var ama bununla ilgili onu da galiba gelecek haftadan itibaren işleriz. O da şu bu kaidenin sahih olduğuna dair ilim ehlinin sözleri ve onların icması hangi söz tekfiri ağam, umumi tekfir her zaman muayyen tekfiri gerektirmez ancak bunu geçen dersimizde de ne dedik her zaman gerektirmez ama bazen gerektirir niye çünkü öteki türlü allah Teala'nın hükümleri askıda kalmış olur hiçbir şekilde uygulanmaya konmamış olur. allah Teala o hükmü hiçbir zaman hiçbir kimse için adeta geçerli değilmiş gibi görülür. Yani her zaman şunu yapan, şunu yapan kafirdir ama hiçbir zaman bunu muayene indiremeyeceksin. Anlamı da buradan çıkmaz. Bunu da zaten gelecek haftadan itibaren bunları işleyeceğiz inşallah. Bir de buradan şeyde beyaz günleri de açıklayalım inşallah. Gelecek hafta Pazar e, günü başlıyor. Pazar, Pazartesi Salı. Yani aynı 24, 25, 26'sı.